Greenpeace, Meksika körfezindeki petrol felaketinin etkilerini 3 aylık gemi turuyla bağımsız olarak değerlendirmeye başlıyor. Greenpeace, Arctic Sunrise adlı gemisiyle önümüzdeki aylarda tehlike altındaki bölgeleri ve deniz yaşamını araştırmanın yanı sıra felaketin körfez deniz yaşamını olan gerçek etkilerini de belgeleyecek. Arctic Sunrise gemisi 9 Ağustos haftası Florida'nın Tampa Limanı'ndan ayrılacak ve ilk bir ay süresince patlayan kuyu bölgesine gitmeden önce Yüzeydeki planktonlardan, yüzey altına yayılan kirli su kümesine, körfez tabanındaki derin deniz mercanlarına kadar her şeyi inceleyerek Florida mercan adalarını ve Dry Tortugas'ı ziyaret edecek. Greenpeace ABD direktörü Philip Bradford konuyla ilgili şu bilgileri verdi: BP ye yetersiz kaynakları bahane ederek sayısız hata yaptı ve medyadan Amerikan halkından bilgi sakladı. Gerçeklere erişmelerini engelledi. Greenpeace şimdi kendi bağımsız etki araştırmasını yapmak için bilginin kaynağına gidiyor ve Amerika'ya ve tüm dünyaya gerçekleri söylemeye başlıyor. Bu petrol yıkımının gerçek derecesini ve yapısını hepimizin görmesi gerek dedi. Arctic Sunrise gemisi bu zor yolculukta deniz yaşamını inceleyecek ve petrollenmiş memelileri, kaplumbağaları, balıkları ve deniz kuşlarını tespit edecek, bağımsız bilim adamlarına ve araştırmacılarına ev sahipliği yapacak. BP şirketinin petrol sızıntısını geçici olarak önlediği açıklaması dünya basında da geniş yer buluyor. Gazeteler aylardır denize petrol sızdığını hatırlatarak petrol arama çalışmalarında güvenliğin artırılmasını talep ediyor. Alman basında da yer alan habere göre petrol arama çalışmaları için uluslararası anlaşmalar imzalanmasının zamanı geldi. Denizlerin temiz kalması bütün insanların çıkarını. Denizin derinliklerinde petrol arama çalışmaları tıpkı nükleer santraller gibi sıkı kontrol edilmeli ve güvenlik önlemleri ihmal etmeleri halinde de sert biçimde cezalandırılmalı. Geriye ne kaldı? Kirlenmiş bir körfez, mahvolmuş bir doğa. Kriz bölgesine mümkün olduğunca sık giderek ancak elkolu bir bağlı bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı ve BP şirketini bu büyük ihmalkarlığın ardından Boykotla tehdit etmeyip çevre felaketine ilgisiz kalan ve depolarını petrol ile doldurmayı sürdüren halk. Sanayi toplumları Deepwater Horizon adlı petrol platformundaki fiyaskodan gerekli dersleri çıkarmadı. Petrol aramaya devam edecekler. Çünkü onlara göre petrolsüz hiçbir iş yürümüyor. Halbuki petrol küresel ısınmayı yaratarak dünyanın sonunu getiriyor. Sızıntının tamamen kesildiği haberleri verilse de ismi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan bir Amerikan federal yetkilisi, bilim insanlarının petrol kuyusunun yakınında kaçak olmasından ve ayrıca bir başka sera gazı olan metan olması muhtemel bir sızıntıdan kaygı duyduklarını söyledi. Petrol kuyusunun yakındaki sızan maddenin ne olduğunu bilmediğini belirtilen yetkili, BP'nin Amerikan hükümetinin daha fazla gözlem yapması talebine uymadığını da ifade etti. BP sözcüsü Mark Salt ise söz konusu iddia hakkında yorumda bulunmayacağını bildirdi. Türkiye'de Karadeniz sularında da petrol arama çalışmaları yapan ve ABD hükümetinin fosil kaynakları olan bağımlılığını ortadan kaldıracak bir politika izlemesi halinde en büyük zarara uğrayacak olan enerji şirketlerinden biri olan Exxon Mobil'in 2009 yılında sera gazı salımının kontrol altına alınmasına yönelik faaliyetlere karşı çıkan ve küresel ısınmayı reddeden kampanyalar yürüten örgütlere 1 milyon sterlin yani 2.365 e, milyon Türk lirası verdiği geçtiğimiz yılda Kopenhag İklim Zirvesi'nin başarılı olmasını engellemeye çalışan gruplara maddi destek sağladığı belirlendi. Halbuki Exxon Mobil maddi destek sağladığı bu grupların Kopenhag İklim Değişikliği Konferansı ile hiçbir bağlantısı olmadığını sürmüştü. Fakat geçtiğimiz ay, şirketin yayınladığı 2009 Küresel Bağış ve Yatırımlar Listesi'nde New York'ta düzenlenen konferansda 4 gruba 275 bin dolar verdiği, ayrıca diğer 20 gruba da 1 milyon dolar dağıtıldığı bilgisi de yer alıyor. Danimarka'nın özel bölgesi Grönland'da, buz dağlarının erimesini gelir getiren bir kapıya dönüştürdü. Eriyen buzlardan elde edilen içme suyunu Dubai'ye pazarlayan bir şirket, şişe başına 300 kron yani 80 lira alıyor. Eriyen buzlar özel imal edilmiş ve kapağı dahi camdan yapılmış şişelere tek tek elde dolduruluyor ve zenginlerin kullanımı için Dubai'ye gönderiliyor. Eriyen buzlardan elde edilen suda dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir tat olduğunu iddia eden şirket, Zengin Arap ülkelerinden Grönland suyuna büyük ilgi olduğunu söylüyor. Petrol şehirleri şişelediğimiz suların kullanım hakkını bir yıllığına satın aldılar. Ayrıca ABD ve Japonya, Singapur'da da büyük ilgi var. Talepleri cevaplamakta güçlük çekiyoruz diyor şirket yetkilileri. Depremden kar elde edenler gibi küresel ısınmadan da rant elde etmeye çalışanlar olacak. Ama esas yapmamız gereken şey küresel ısınmayı engellemek. Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde başına kesici aletle vurularak kafatası kırılmış halde bulunan ve nesli tükenmekte olan kareta kareta türü deniz kaplumbağası, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Cerrahi anabilim dalı öğretim üyesi, doçent doktor Enes Altuğ yaptıkları klinik muayenede deniz kaplumbağasının bilincinin yerinde olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Son bir yıl içerisinde fakültelerine kafatası kırılmış, Dört kaplumbağa geldiğini ve bunları yaşama döndürdüklerini kaydeden Alto, nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlara karşı daha duyarlı olunmasını, özellikle balıkçıların deniz kaplumbağaları konusunda çok dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti. Şiddetsiz, petrolsüz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlayacak kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.